Kur'an ahlakı nasip etsin. İman kardeşliğimizi güçlendirsin. Bizlerden razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Sevdiği amelleri ve sevdiği insanların sevgisini bize versin. Aramızdaki hüvveti, kardeşliği sahabelerin arasındaki hüvvet ve kardeşlik gibi eylesin. Allah için seven Allah için bir araya gelenlerden eylesin. Amin. Evet kardeşlerim. Konumuz iman. İmanın cüzleri, meseleleri. İlk eğitilen bu dinin mensuplarına gittiğimizde ortamı şöyle bir düşündünüz mü? İnsanlık iflas etmiş. İlişkiler iflas etmiş. Dürüstlük yok. Ticaret ahlakı bozulmuş. Namus anlayışı ayaklar altında. Zenginler ticaretlerinde borçlarına sadık değil. Arap dünyası Tarihinde bir devlet olma imkanı bile ne yapamamış, yakalayamamış. Kan davaları hat safada, kavmiyetçilik, ırkçılık, işte benim kavmim üstün, senin kavmün üstün. Hatta e, Arafat'ta bir yere geldiklerinde herkes ne yapardı? Soyunun, sopunun ismini bağırır. Kavmiyle ne yapılırdı? Överlerdi, övünürlerdi. Ayet-i Kerime ile bu ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Ancak Allah'ın zikri anılır. Ancak övülmeye layık olan Allah'tır diyerek onlar kaldırılmıştır. Anlatmak istediğim şu. Kirlenen gönüller, karışan duygular, bozulan nesiller, hep gelen doğru vahye kulak vermeyle gönüller temizlenmiş, insanların arasındaki aleykümselam ünsiyet sağlanmış, kardeşlikler Allah için olunca paylaşımlar gündeme gelmiş ve bu bir gücü, bir misyonu ve bugüne kadar dinin gelmesine berrak kalmasına ne yapmış? Sebep teşkil etmiştir. Bunu söylememin maksadı şu. O zaman da insanlar imanı anlamaya çalıştıklarında birçok evrelerden geçtiler, çilelerden ve birçok bedeller ödeyerek geldiler. Zannetmeyin ki bu bedeller sadece onlara hastı. İman ettim dediğiniz zaman bir şeylerle artık hep karşı karşıyasınız. Önce kendi nefsinizle. Kendi nefsiniz muhakkak imtihanla ne olacak? Karşı karşıya gelecek. Ve kazandığınızda sizin imanınızda bir artma, nefsinizde bir güçlenme, etrafınızdaki insanlara seçici olma, yediğinize, içtiğinizde, konuştuğunuza, etrafınıza her şeye dikkat etme başlayacak. Ama imtihanı kaybettiğinizde, ki unutmayın, bu hep dinden tavize, etrafınızdan tavize, çevrenizdeki insanların değişikliğinden tutun, yaşantınıza, düşüncelerinize, hülyalarınıza, görünüşünüze, yürüyüşünüze, giyinişinize, konuşmanıza, her şeye ne yapacak? Nüfus edecek. Çünkü vücutta bir et parçası vardır. Bu et parçası imanla donatılmışsa bütün azalar ne yapar? İmanlıdır. Ama bu et parçası imandan soyutlanmışsa artık bütün azalarda nedir? Tehlikeli vaziyete gelmiştir. Allah hepimize Rahmet etsin kardeşlerim. Bugünkü konumuz o gün İslam'a sahip çıkan, aleyhissalatü vesselamın getirdiğini kabul eden, anasından, babasından, nefsinden daha üstün tutarak bu dini sahiplenen, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama İsrailoğullarının peygamberlerine dedikleri gibi senle Rabbin git savaş, biz gelmiyoruz diyenlerden olmayacağız diyen, sen atımızı denize sür desen biz oraya süreriz diyen sahabenin haklarından bahsedeceğim kardeşlerim. Çünkü bu imani bir meseledir. Muhakkak ki sahabeler gerçekten çok fedakarlıklarda bulunmuş, ve bize öncülük yapmış, örneklik yapmış insanlardır. Allah onlardan razı olsun. En alttan en üste kadar öyle örneklikler göstermişler ki hayatlarından hangi kesiti, hangi parçayı alırsak alalım şöyle bir durup düşünüyoruz değil mi? Düşünün çocuğu ölen bir kadın, bugün saçını başını yolan, aklını yitiren, sabit bir yere bakan, ağıtlar yakan, yani düzgün hareketler yapmayan bir kadın, o gün bakıyorsun eşine çocuğunun öldüğünü ne yapıyor? Bildirmiyor. Eşiyle birlikte oluyor. Daha sonra kendisine sakin sakin, sana birisi bir şey ödünç verse, geri istese vermez misin diyerek, yumuşatarak kocasına ne yapıyor? Çocuğunun öldüğünü haber verebiliyor. Veyahut o gün bakıyorsun ne bıraktın ehline Allah'ı ve diyor. Her şeyi Allah yoluna ne yaptım? İnfak ettim diyor. Veyahut kıtlık zamanı herkes ticaretine baktığında bütün getirdiği malı Allah yoluna infak edebilen bir insan var. Allah onlardan razı olsun. Daha da ötesi gelen emir ve nehileri asla ne yapmamışlar? sorgulamamışlar. İşittik, itaat ettik demişler. Ve Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde, mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur ayetinden kayıtsız şartsız ne yapmışlar? Amel etmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi soruyorum kardeşler, kendi nefsime de. Bu inen Kur'an. Sahabeye mi indi, bize mi indi? Sadece o döneme has mıydı amel etmek bu ayetlerle yoksa kıyamete kadar bütün Müslümanlara mı? He? Ama amel eden onlar değil mi? Örnek olan onlar, günümüzde ise Müslüman olduğunu söyleyen bizleriz. Ama ayetlerin varlığından bile haberimiz yok. Varlığından haberimiz olsa Hayatımızda onun bir eseri yok. Öyleyse Kur'an'a bir kulak verelim. Allahu uman, ahireti zikredenler için en güzel numune kim? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peki imanda örnek olarak kim gösteriliyor? Peygamberler değil bak. Çünkü biz doymak bilmeyen nefse sahip insanlarız. Yarın ahirette biz peygamberlerin imanına nasıl sahip olalım ki bunları yerimize hayatımıza geçirelim diye haşa belki de Allah'a mazeret sunacağız ama Allah Azze ve Celle kitabında onların iman ettiği gibi iman edin diyor onlar kim sahabe sahabe olunca bizim mazeretimiz ortadan ne yapıyor Halkı veriyor. çünkü sahabenin içinde kralı da var kölesi de var Çobanı da var. Yani her kesimden insan var değil mi? Onların iman ettiği gibi derken şu demiyor. Bütün umumen diyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar gelen emir ve nehileri ne yapmamıştır? Sorgulamamış. Hatta hayatına geçirdiklerinde sormadan geçirenlerden bazen hata bile etmişler değil mi? Mesela siyahlan beyaziplikte beyaz iplikte olduğu gibi. Ama... Bunu da gidip ne yapmışlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Aleyhisselatü Vesselam gülmüş. Senin diyor yastığın da büyükmüş, enliymiş. geceyle gündüzü içine alıvermiş diyerek ne yapmıştır? Anlayamadığını kendisine sahabenin izah etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Namazda Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını çıkarmış. Namaz bitip de niye çıkardı sorusunu ne yapmamışlar? Sormamışlar. Bütün sahabe komut almış gibi namazdayken ayakkabılarını ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Namazdan sonra Allah Resulü onlara soruyor. Aleyhisselatü Vesselam. Yahudiler, Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara muhalefet edin. Niye çıkardınız? Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü sana vahiy geldi zannettik. Bir an olsun tehir etmek istemedik. Yani sorgulamıyor. Tehir etmiyor. Ama bugün bir namazı ele alın. Bir orucu, bir haccı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri sorgulanıyor. İnsanların sözleri Allah'ın ve Resul'ünün önüne ne yapmış? Geçmiş. İşte sahabenin önemi... Burada ön plana çıkıyor. Onların iman ettiği gibi iman edin diyor Yani onların kabul ettiği gibi, onların tasdik ettiği gibi önce yakalanması gereken nokta burası kardeşlerim. Tabi birincisi bu, ikincisi bir de sahabenin hakları vardır. Kabul eden, tasdik eden, ömrünü bu yolda harcayan o insanlara karşı bir de saygı var. Allah Azze ve Celle kitabında onlardan bahsederken ne diyor? Ben onlardan razı oldum diyor. Şimdi razı oldum diyen kim? Allah Azze ve Celle. Sen razı olunan insanlardan razı olmadım. O şöyleydi, o şunu yaptı, bunu yaptı deme hakkına sahip değilsin. Sahabeyi sevmek imandan, onlara buz etmekse münafıklıktandır. Allah hepimize rahmet etsin, hayırdan ayırmasın. Sahabeler öyle dine, öyle ortamlarda, öyle zor durumlarda sahip çıkmışlar ki. Şimdi günümüzde çok zor yaşanan bir hayat kesimini ele alalım. Can güvenliğinin, mal güvenliğinin, belki de namusun korunamadığı, güvence altını anlamadığı yerleri düşünün. O gün var mıydı bunlar? İslam'a sahip çıkıldığında Mekke ortamının tablosunu gözünüzün önüne, önüne bir koyun. İman ettim deyince karşılığında bir bedel ödüyorlar mıydı ödemiyorlar mıydı? İki defa hicret eden onlar değil miydi? Her şeylerini bırakıp Allah yoluna hicrete çıkmadılar mı? Niye çıktılar? Çünkü can güvenlikleri mal güvenlikleri, din güvenlikleri ne yapmamıştı? Kalmamıştı. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde eğer diyorum muhacirlik Allah indinde en büyük amellerden biri olmasaydı ben kendimi ensardan biri olarak addederdim. Diyor. Demek ki muhacirlik çok önemli bir mesele. Büyük bir bedeli, büyük bir sevabı olan bir mesele. Ama bunu Allah için yapılabilirsin. Peki bunu başardı mı sahabeler? Başardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de hicret etti mi? Etti. Tabi bugün uçanlar kaçanlar onları şey yapmıyoruz. Bugün bizim öyle peygamberimizin soyundan gelen seyit ve şeriflerimiz var ki öyleyi Kabe'de, ikindiği Medine'de uçarak kaçarak e, kulabiliyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 günlük çileli bir yolculuktan sonra Medine'ye hicret etti. Çok ilginç değil mi? Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulü Hatemül Enbiya, ondan sonra Peygamber gelmeyecek, o uçamıyor. Bugünküler çok rahatlıkla uçamıyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Amin. O sahabe, bu ümmete çok faydası olmuş, öncülük yapmış insanlardır. Alın elinize, mesela geçen derslerimizde aşireyi mübeşireyi gördük. Yani cennetten müjdelenen sahabeleri. Allah için soruyor, hiç gidince evinize hayatlarını, hayat kesitlerini hiç merak ettiniz mi? Ne yapmış bu insanlar da? hayatlarındayken cennetten aleyhissalatü vesselamın ağzından isimleri çıkarak bu, bu, bu, bu cennetliktir diye isimleri çıkmış. Hiç baktınız mı? Tabi bakmışsınızdır. Benimki de soru değil. Muhakkak merak etmişsinizdir. Ve hepsinin hayatları o ödedikleri bir bedel var değil mi? Bakın bu bedelin karşılığında da cennet var. Yani bir teslimiyet ama o teslimiyetin karşılığını Allah Azze ve Celle hem dünyada onları sevindirmiş, hem de ahirette karşılığını ne yapacağını söylüyor? Vereceğini söylüyor. Bakın o sahabelere, Allah onlardan razı olsun, ölen bir kardeşini rüyasında görüyor ve nerede olduğunu görüyor. Bugün sizden doğru dürüst bir sadık rüya gören var mı? E hülyalar bozuk, düşünceler bozuk. Gidişat bozuk, e, elbette ki rüyalar da bozuk. Değil mi? Kimine sorsan, ben hiç rüya görmem ki der. Sürekli kalbi at alıp eşek satan, sürekli hayaller kurana bak. ya sabaha kadar hep rüyalar gördüm. Halbuki hayallerini görmüş, başka bir haltı yok. Kimi çok yemek yer, ağırlık, kabus görer. Ya yani sadık rüya gören insan, sadık işlerle uğraşan insandır. Yani kendini dinine adayan, Hedefi tevhid olan, Allah'ı ve Resul'un her şeyin üzerinde üstün gören bir insanın göreceği rüya bunlar. Değil mi? Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Peki onlar bu dine neyini vermiş? Canlarını vermiş mi? Vermiş. Mallarını? Vermişler. Ömürlerini vermişler. Peki kendi aralarında paylaşmaya gelince ne yapmışlar? Kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini kendilerine ne yapmışlar? Tercih etmişler. Yani iman baplarından sahabenin imanına, sahabenin haklarına baktığımızda mesele çok net satırlarla böyle ne yapıyor önümüze? Çıkıveriyor. Kardeşlerim onları tanımadan imanı bile anlayamazsınız. Bugün bizler birbirimize sevgimizi bile söylediğimizde yalancıyız. Kendimizi kandırıyoruz. Ben Allah için seni çok seviyorum diyen bir insana ben oturuyorum, düşünüyorum. Tabii ben sana iyi davranıyorum da sen beni sevdiğini söylüyorsun. Ben sana bir aksilik yapayım, bir sertlik yapayım da bak bakayım senin bana yüzün gülüyor. Yani Birisi bana ben seni Allah için seviyorum dedi mi? Kusura bakmayın ben aynen şöyle düşünüyorum. Ben sana iyi davrandığım müddetçe sen beni sevdiğini söyleyeceksin. Ben sana aksilik yaptığımda, sertlik yaptığımda sen benden yüz çevireceksin. Ben bunu anlıyorum. Doğru mu? Beni niye doğru çıkarıyorsunuz biliyor musunuz? sahabenin iman ettiği gibi iman anlayışı aramızda yok onların iman esasları kalbimizde yok teslimiyetleri bizde yok onların paylaşması yani Allah'ı razı edecek şekildeki kendi nefislerine tercih etmesi bizde yok böyle olunca iyi davranırsan kardeşim ilk nasihatta doğru bile olsan haklı bile olsan mehter marşıyla ile herif gidiyor arkaya bile bakmıyor, kafa dik, nasıl çalıyordu, dın, dın dın dın böyle gidiyor, mehter marşına. O gürültü içinde, hülyalarda, duyguları o kadar bastırıyor ki, şeytan ona o kadar üfürüyor ki, hiçbir iyiliği, hiçbir hayrı, kendisinin bu mecliste kazandığını veya karşıdakinin ona Allah için faydalarının hiçbiri gözünün önüne ne yapmıyor? Gelmiyor, gidiyor. Aklı başına gelse bile o kadar çam bardak deviriyor ki bir daha ne yapamıyor? Dönemiyor. Peki sahabenin imanına gelelim. Geçen hafta mıydı Hucurat suresindeki müminlerden iki grup savaşırsa Hakka dönene kadar siz de onlara vurun. Ama döndülerse aralarında adaletten. Ha, sen gitmiştin. dinemedin sonradan? 10 dedik, Hucurat Suresi dedim. 14 <gülüyor> mi dedim ben? Ulan en yakın bu oturuyor, bu bile yanlış dinliyor bak. Kulak nerede, dükkanda mı? Kapanmadım dükkanda. <gülüyor> evet. Biz diyor öyle dinlerdik ki diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kafamızda diyor bir kuş var, nefes alır, hareket edersek uçacak zannederdik diyor. Hiçbir şeyi kaçırmamak için. Bizde de bir şey anlatıldı mı hemen hayaller giriyor devreye herhalde oralardan çıkarken yanlış ha demiyorum <gülüyor> ha demiyorum evet öyle ayetler var ki Allah onlardan razı olsun sahabenin bir insan içimizden bir insan bizler gibi insan olduğunu anlatıyor ama teslimiyet olduğunda o her türlü hareketi, belki de her türlü günah işleyen o insanın teslim olduğunda neleri başardığının örnekleriyle, hayatlarına, destanlarıyla nedir? Karşımızda. Mesela alimlanda mıydı? Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna sarf etmedikçe alimlanda mıydı? Hmm. Ona bakacağına bak şurada meğerler var. Bak kardeşini sedih etti bak. Allah razı olsun. Sen hiç meal okuyorsun lan. Ha infak ediyorum diyorsun sen. <gülüyor> Ebu Talha ha postanı diye bir yeri var. Orada çalışmaya gidiyor. Ve namaza duruyor. Bir kuş geliyor. Önünde ağaca duruyor. Cik cik cik ötüyor. Namazdayken o kuşun hareketlerinde ne yapıyor? Bir an olsun kendini kaptırıyor. Hani namaza duruyorsun ya böyle. Artık düşünceleri getirmeyim Şimdi benim düşüncemmiş sandı edeceksiniz. Bekarsa bekar. Askerden gelmişse yolda gidiyordur. İşte evlenecektir. Borcu varsa borcunu düşünüyor. Üçte dörtte başlıyordur değil mi? Baştan başlıyor? Yani tekatlarda bir şeyler. Ebu Talha Aklı başına gelir gelmez. ilk yaptığı ne? Belli. Allah resulü yanına geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ey Allah'ın Resulü. Başka hiçbir şey yok. Enes'in öve babası. Ey Allah'ın Resulü. Bu hah postanı Allah'ın ve Resul'undur. Çünkü bu beni Allah'ı zikretmekten alıkoydu. Diyor. Yani meşgul etti beni. Diyor. E onlar yani sahabenin imanını anlatırken, yani vermek istediğim örneklerden birisi bu. Kendilerini Allah Azze ve Celle ile arasında meşgul eden her ne varsa ne yapmışlar? Kaldırma yoluna gitmişler ve yolu sağlamlaştırmışlar. Allah onlardan razı olsun. Örnek derken böyle örnekleri güzel yakalamak gerekiyor. Veyahut birisi hata yapsa, mesela aleyhissalatü vesselam, Sapan taşıyla oynamayın. Veyahut güvercinlerle kuşların peşinden koşmayın diyor. Birisi hala onlarla oynadığında ne diyor? Görürsem selam vermem. hastalanırsa ziyaret etmem. Ölürsem cenaze namazını kılmam. Ne yaptı bu adam? Yasaklanan bir fiili yasak olduğu halde hala yapıyor. Ona bir şey uyguluyor mu? askı Peki tekfir mi etti? Yok. Ayıpladı mı? Yok. Dinin emirlerine uy dedi. Ali Selatü vesselam sapan ne yapmaz? Hiçbir işe yaramaz. Ancak kafa kırar, göz çıkar. Buna uğraşma. Bu kadar. Ve o kuşların peşinden güvercin gibi işte koşan bir şeytan, bir şeytanın peşinden koşuyor diyor. Uğraşma işte. dur diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah onlardan razı olsun. Onlar bir hata da yapsa mesela sahabelerin kendi aralarında bir da birisi ne yapıyor? Sen siyahı kadının çocuğu değil misin diyor. Ama daha sonra özür dileyip onu telafi etmesini ne yapıyor? Beceriyor. Aleyküm bana. Demek ki her yönünü onlardan alacağımız çok şey var ama Onları o hale ne getirdi? Din, din, din. İlk çizdiğim tabloya bakın. Bir kadına on tane erkek gidiyordu ve hiç ayıplamıyorlardı birbirlerine. Çocuk doğduğunda kadın kimlerle birlikte olduysa Kabe'ye geliyor, soybilimci insanlar vardı. Çocuğa bakıyor, erkeklere bakıyorlardı. Bu bunun diyordu, kadın onun karısı, çocuk onun çocuğu oluyordu. Hatırlıyor musunuz Müslüm'ün iman babında... ...203 Nuala rivayette... ...sahabe soruyor... ...benim babam kim? Senin baban falan diyor... ...merak evet. ediyor adam... ...çünkü karışık bir nikah işlemleri var... ...böyle bir ortamda İslam'a teslim oldular... ...düzeldiler kardeşlerim... ...birlik oldular... ...beraberlik oldu... ...bereket oldu... ...güç oldu... Çile de oldu... ...devlet oldular... Hiç olmadıkları kadar bir güce sahip oldular. Ve Allah onlara Kisra'nın, Kayser'in sarı altınını, beyaz altını nasip etti mi? Etti. Öyleyse güç, kuvvet her namazın akabinde dediğimiz gibi Allah'ındır ilkesini kabul ettiler. Ve gücün, kuvvetin kendilerinde değil kimin olduğunu söylediler? Bugün bakın insanoğlu sohbetin de biraz muhabbet ettik. Birilerine caka satmak için elbiseler, omuzu kalabalık böyle yıldızlar, şunlar bunlar koyarlar. Allah Resulü ne diyor? Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Tek kelime götürdüm onun itibarını. Başka? Kimi malıyla, mülküyle, mevkisiyle dünyanın kulu, paranın kulu kahrolsun diyor. İslam'da sadece insanlık meziyetleri değer kazanır. Yani senden gelen o güzel hasletler var ya liyakat dediğimiz ancak onlarla sen ön plana çıkma hakkına sahipsin İslam'da. Namazda zenginler ön safa, fakirler arka safa diye bir olay var mı? Var olmaz olur mu? Gidin dikmen tarafına hu hu koltukları bir göreceksiniz klimalı camlı zenginler orada durur fakirler önde şurada durur. <gülüyor> Bu da ayrı bir olay. Var mı safta zengin, fakir ayrımı? Ancak alimler ön safı teşkil edebilir. Sonra böyle. Allah hepimize rahmet etsin. Sahabe dediğimiz zaman, sahabeyenin iman anlayışı dediğimiz zaman iyi bir düşünmemiz lazım. Onlar nasıl teslim olmuş buradan yakalamamız lazım. Ve sonra Dinin değerlerine öyle sadık olmuşlar ki kimse kandıramamış. Bugün bakın okuyanı, Öztürk'ü, bilmem İslamoğlu soyatlarında ne kadar isyanoğlu varsa, bidatoğlu varsa yani toplumda Müslümanların kafasını karıştıran din adına çıkıp konuşuyorlar ve Müslümanların kafaları Allah bullağı. Bir de internet dünyasını Koyun bunun içine orada gezen bilgi kirliliklerini. insanların da ayete değil de ayette ne diyor? Bir fasık size haber getirdiğinde ne yapın? Onun doğruluğunu araştırın. Ola ki iki kavim birbirine düşebilir diyor. Bunlar olduğu halde maalesef bugün Müslümanların hali işte açısın. Bakın Ebu Bekir'e radiyallahu anh'a senin arkadaşın yeri bırakmış da göğe çıkmış diyen, haber getiren müslümanlar mı? Yoksa kafir, müşrik olan bir Yahudi mi? Kim? Hı? Kafir birisi değil mi? Müşrik birisi. Bu haberi getirdiği halde Ebu Bekir ne diyor Veli? Hiç tereddüt etmeye bak. O demişse, gittim demişse ne diyor? Doğrudur. İşte iman derken sahabenin imanı bunu yakalayın. Sorgulamayın. Bugün hadisler dendiği zaman sorgu var mı? Bakın ben diyor mütevatifse alırım. Biri böyle diyor. Haberi vahitse itikatta hücret değil bak, bak bak. Biri diyor ki Kur'an bana yeter diyor. Biri de diyor ki eğer diyor söylenen söz, peygamberin söylediği söz, Kur'an'a uyarsa ben onu alırım diyor. Peki onların iman ettiği gibi iman edin ayetiyle. Bunların yaptığı doğru mu? İman etmiş mi bu insanlar? He? Hadi Kur'an'a gittik. Gitmeyelim mi? Gittik. Kur'an ne diyor? O size neyi getirmişse onu alın diyor. Neyden de ne yetmişse ondan sakının. Felah bulasınız diyor. Haşırda mıydı? Aferin. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabında bize yol gösterici, <gülüyor> düşünücü, dua edici yani her şeyi ışık olarak ne yapmış? Göstermiş. Resulüyle de o Kur'an'ı bize güzelce ne yapmış? Tefsir etmiş. Namaz nasıl kılacağımızı söylemiş. Hac menasiklerini öğretmiş. Yani Kur'an ve sünnet bütünlüğü dinin tamamını ne yapmış? Gündeme getirmiş. Ve sahabe Allah'ın ayetiyle Resulullah'ın sözünü birbirinden ne yapmamış? Ayırt etmeden iman etmiş. Peki ayırt edebilir miymiş? Eder miymiş? Edene ne diyor Veli Allah kitabında? He Serdar? Onlar Allah ve Resul'un arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte sapık olanların kendilerini... En var. son ne zaman okudun bunu? Epey ölver, değil mi? Allah ile Resul'un arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir. Ayet çok açık. Hatta Bakara'da da bir ayet var. Bu Nisa'daydı. Kaç? 86. <gülüyor> 70 ekle. <gülüyor> 4 daha ekle. 160. 150'ye 4 eklersen 160 mi yapıyor? 150'ye Neyse. Neyse, tamam. Bakınca Misael Suresi'ni baştan sona bir ayet-i kerime var. Yine bunlar Kur'an bize yeter diyen insanlara çok tuzaklar var. Nerede olursan, biz senin ikide bir başını göğe çevirip baktığını görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevirdik. Bak buraya kadar bir şey yok. Bunu neden yaptığını söylüyor Allah Azze ve Celle. Sana iman edenle topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihan vesilesi kıldık diyor. Mesele ne? Kur'an bize yeter diyen insanlar var, mahluklar. Kur'an'da mescide aksaya doğru dön, namaz kıl emri var mı? Peki Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a dön emri var mı? Evet. Var. Peki oraya da doğru kılınan namaz namal değil miydi? Demek ki Allah ve Resulü yani Resul da Allah'ın izniyle hükmetme, hükmüne sahip. E öyleyse Kur'an bana yeter dediğin zaman senin imanın nedir? Geçersizdir. Sahabe birisi eğer dinden gayrı veya bir bidat bir şey işlediğinde ne derdi onlara? Ne çabuk sapıttınız? O size neyi getirmişse, onu alın emri yok mu? Sizin için, ahireti umanlar için en güzel numune Allah'ın Resulü değil miydi diyerek ne yapmışlardır? Hep uyarmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Hatta, Dariminin 210 nolu rivayetini hatırlayacak olursanız, Ebu Musa el-Eşarinin mescide gelmesi, orada insanların halka halka olması ve bir tanesinin ortada durup çakıl taşlarını alıp Allahu Ekber veya zikir etmesi, insanların da ona uyarak zikir yapması, Ebu Musa el-Eşarinin İbni Mesud'un yanına gelip durumu arz etmesi ve hayırdan başka bir şey görmedim, Demesi var. Hatırlıyor musunuz? i̇bn Mesud ne diyor? Allah her ikisinden de razı olsun. Sen onlara demedin diyor. Günahlarınızı bir bir sayıp dökseydiniz bu sizin için daha hayırlıydı. Sonra geliyor onların başına dikiliyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Bakın. Önemli bir mesele burada. Onlar ne diyor? Ey Abdurrahman diyor. Biz Allah zikrediyoruz. Diyor. Siz diyor ilimde Allah Resulü'nün Asabını mı geçtiniz diyor. Cevap anladınız mı? Dinde bir şey yapacaksan bu o sahabenin iman ettiği gibi hayatına geçirdiği gibi olacak. Eğer böyle değilse o zaman siz yolda çok sapıksınız diyor. Ne çabuk saptınız diyor. İşte diyor Allah Resulünün diyor sahabesi bolca aranızda. Kabuk haca da duruyor. Elbiseleri de eskimedi. Onlar ne diyor? Biz diyor hayırdan başka bir şey yapmıyoruz. Diyor. Ne diyor İbni Mesud? Vallahi diyor nice hayrı diyor isteyenler vardır ama asla kavuşamamıştır. Diyor. Vallahi diyor ben aleyhissalatü vesselamdan işittim. Öyle insanlar çıkacak ki Kur'an okuyacaklar. Kıçaklarından aşağı geçmeyecek. Diyor. Ve okun yaydan çıktığı gibi Dinden çıkacaklar. Vallahi diyor ben sizin onlardan olduğunuzu zannediyorum diyor. Ravi diyor ki oradaki insanlar tek tek tek diyor. Tespit edildi diyor. Ve onlar Nehveren günü Hazreti Ali'ye karşı e, dinden çıkan mürtetler olarak savaştılar ve hepsi öldürüldü diyor. Bakın bir çıkış sahabenin inandığının dışında hareket kendi akıllarına göre hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz gibi yaptıklarını Allah'a zikir değil mi? Akıbetleri ne? Ta dinden çıkma, mürtet olmaya kadar ne yapmışlar? Gitmişler. Bugün bakın kardeşlerim. Kaderiyye'v çıkmış, Rafizisi çıkmış, Mutezilesi çıkmış, Eşarisi çıkmış. Çıkmış da çıkmış. Peki bu çıkamların neyilen çıktıklarını, niye bu hale düştüklerini biliyor musunuz? Onların iman ettiği gibi iman etmediler. İlk çıkana bakıyorsunuz vasıl bin Hata ne diyor? Günahı sevabı eşit olan nedir? Onlar iki menzil arasında kalmış. Ulan kimse düşünemedi sen düşün. Aferin. Koskoca bir fırka çıkmış, mezhep çıkmış. Rafiziler Ali'yi öldürdüler. E Ali'yi bir kişi öldürdü. Biz öldürmedik ki. Sen bana niye düşman oluyorsun? Sonra Ali'yi sevenler diye namaz kıldıklarını görüyor musunuz? Ali namaza gidiyordu, öldürüldü deyip namaz da kılmazlar. Bizim Türkiye'de eklerip hep atayistliği seçmişlerdir. Ali'yi öldürüne bakın, radıyallahu anh'a. Öldürdüğü an ne yaptı? Secdeye kapandı. Allah'a hamdolsun Ali'nin ölümü elimden oldu. Bu sahabenin iman ettiği gibi iman etse... Ali'nin canına kasteder miydi? Etmezdi. Çünkü Ali ilim hazinesiydi. İlk iman eden insanlardandı. Cennetten müjdelenen bir sahabeydi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıyla evlendi. Ondan torunları oldu. Cennet ee, delikanların seyitlerinin efendisidir diye çocukları var. E böyle bir insan öldürülür mü? Demek ki kardeşler, Sahabenin iman ettiği gibi iman etmediğimiz zaman bizden her türlü şeyi beklemek nedir? Mümkün. Bir de bunu helala, harama, yönetime, ahkama, itaata hepsine böyle vurduğunuzda anlamaya çalıştığınızda mesele daha berraklığıyla ne yapar? Ortaya çıkar. Allah hepimize rahmet etsin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle onların eliyle bu dini ne yapmıştır? Bize öğretmiştir ve bizim dini yaşamada, hayata geçirmede önümüzdeki birçok güçlüğü ne yapmıştır? Onların yaşantısıyla silmiştir. Çünkü onlar aç kaldılar mı? kaldılar, Tutsak oldular mı? Oldular. Evlerinden, yurtlarından her türlü bulunduğu halden feragat ettiler mi? Ettiler. Öyleyse bu dine bunlar inanıp da böyle sahip çıkmışsa inandım diyen bir insanda bunları çok rahatlıkla ne yapabilir? Yapabilir. Allah hepimize hayır versin. Kur'an'da Allah Azze ve Celle onları çokça övmüş ve onlardan razı olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Ve Aleyhisselatü da onların değer ve şahsiyetlerini korumuş ve şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin nefsim elinde olana yemin olsun ki Uhud dağı kadar altın olsa yığırsanız yine de onların yaptığı bir hayra ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız diyorum. Bu örnek herhalde hepimiz için yeterli. Evet. Onların ümmeti olan hakları büyük haklar arasındadır. Ümmetin de onların üzerine olan hakları vardır. Onların yaptığı iyilik ve ihsandan dolayı Onları kalp ile sevmek, dille övmek bir Müslümanın imanının gereğidir. Onlara rahmetle yaklaşmak, onlar hakkında istiğfarda bulunmak ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle bunların arkasından gelenler şöyle demiştir Rabbimiz. Bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin, kares bırakma onları rahmetiyle Yargıla ayetiyle biz de onlar için ne yaparız? Dua ederiz. Hangi ayette bu? 10-10. Ağzından ilk çıkacak ondu değil mi? Tamam. Evet. Yine kendilerinden eğer sadır olan bir yanlışlık olmuşsa onlar nedir? İnsandır. Elbette ki insan olma sasebiyle herkes ne yapacak? Hata edecek ama onlar dinlerine sadık insanlardı, adaletli insanlardı, masum değil. Hiçbirimiz de masum değiliz ama sahabeyi ele aldığımızda adaletle ne yapacağız? Ele alacağız kardeşler. Evet yine onlar ne yapmışlardır? Gökteki yıldız gibi olmuşlar ve bu dine öyle bir sarılmışlar ki her şeyden üstün tutmuşlar. Ve bu dinin günümüze kadar gelmesine sebep teşkil etmiştir. Tersten okuyun. Eğer dine bu kadar sadık olmasalardı. Birbirlerini Allah için sevmeselerdi. Allah için paylaşmayıp kenetlenmeselerdi. Daha saman alevi gibi bu din başlamadan biter miydi? Bugün ne hale düştüğümüzü şimdi anladınız mı? Eğer onlar o şekilde kurtulmuşsa bizim de kurtuluşumuz ancak onların imanının teslimiyetinin olduğu gibi olmadığı müddetçe kurtulmamız bizim mümkün değil kardeşler. Allah Azze ve Celle onlar gibi iman etmeyi, onlar gibi kardeş olmayı, onlar gibi birbirini sevmeyi bizlere nasip etsin. Hakkı hak bilip Hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Rabbim doğruya uymayı ve onunla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan dolayı Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Bizlere Rabbani imamlar nasip etsin. Amin. Sübhaneke Allah'ım ve bi hamdike eşeden la ilahe illa ente estağfiruke ve töbliy. Elhamdülillah Rabb'il alem.